Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Soru-Cevap programından herkese merhaba. Sunucunuz ben Eczacı Gülcemin Kılıç. Yeni bir soru-cevap programıyla sizlerle bugün de birlikteyiz. Sorularınız için kiliçet.io.ru org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Stabina 1 mg ve 0,5 mg tablet, Stablon 12,5 mg kaplı tablet adlı müstahsarların yeşil eşite ile verilecek ilaçlar kapsamına alınması hakkındaki sorumuz bugün. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 2 Kasım 2012 tarih ve 2012'ye 10 sayılı genelgesi gereğince Egiz İlaçları Limited şirketi firması adına ruhsatlı olan Stabina 05 tablet ve Stabina 1 mg tablet adlı müstahzarlar Alprozolam etken maddesi içermesi nedeniyle yeşil reçete ile verilecek ilaçlar kapsamına alınmıştır. Kurumun 23 Ekim 2012 tarih ve 2012'ye 9 sayılı genelgesi gereğince, Servier İlaç ve Araştırma Anonim Şirketi firması adına ruhsatlı olan Stablon 12,5 mg kaplı tablet adlı müstahzar Tianeptin sodyum etkin maddesi içermesi nedeniyle yeşil reçeteyle ile verilecek ilaçlar kapsamına alınmıştır. Bu konuda her üç ilaç içinde meslektaşlarımızın dikkat etmesi gerekir. Bu tarih itibariyle yeşil reçeteyle verilecek ilaçlar kapsamına alınmıştır. Bugünkü soru cevaptaki sorumuz bu şekildeydi. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru, cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Hünce'nin kılıç